Cumanız mübarek olsun. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerimize olsun. Bugünkü cuma sohbet sohbetimde Allah'a ve Resulullah'a yakın olmakla ilgili 3 veya 4 hadisi şerif okumak istiyorum. Ramuzül Ahadis kitabımızdan tabii 79. sayfadan. Birincisi Abdullah İbni Abbas radyallahu anhuma'dan eylemi rahmetullahi tarafından rivayet edilmiş bir hadisi şerif. Peygamber sallallahu aleyhi ve efendimiz buyurmuşlar ki: Akrabun nasimin derecetin mübeve, ehlü'l cihat ve ehlü'l ilm. Li'enne ehle'l cihat yucahiduna ala ma caet bi'r rusul ve ma ehlü'l ilm fe dallevun dallevun nase ala ma cahet bi'l enbiya. Sallallahu kema Bu hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz insanların peygamberlik derecesine mertebe bakımından manevi derece bakımından en yakın olanlarını bize bildiriyor. Buyurmuş ki: "Akrabun Nasimin derecesi nübûve." Peygamberlik derecesine Müslümanların, Müslüman olan insanların en yakınları en yakın olanları kimlerdir? 1- Ehlül Cihad Cihad ehli Yani cihad yapan insanlardır. 2- Ehlül İlim İlim ehli yani ilim sahibi olan insanlardır. Ehlül Cihad Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri, peygamberlik derecesine yakın olmak kadar yüksek bir mertebeye sahip olmalarının izahını yapıyor. Ve Allah cümlemizi şefaatine nail eylesin. Hem de febevsi âlâ da kendisine komşu eylesin. لِأَنَّ اَهْلَ cihadi يُجَا۪يد۪ينَ اَلَامَا جَاهَدْ بِهِرْ رُسُولُ Çünkü ehli cihat cihad, peygamberlerin getirmiş olduğu konuları yaymak ve yerleştirmek için cihad ediyorlar. İnane peygamberlerin derecesine onların vazifesini destekleyip ta sağladıkları için yaptırımları, çalışmaları peygamberlerin getirdiği hakikatlerin insanların arasında yerleşmesini sağlamak olduğundan bu yakınlık oradan meydana geliyor ve emma ehdul ilim ilim ehline gelince onlarda fedden levnase alama cahil caethil emdiya onlarda peygamberlerin getirmiş olduğu dini, manevi, dünyevi her çeşit efendim bilgileri, tebliğleri Allah'ın insanlara bildirin diye göndermiş olduğu malumatı insanlara öğretiyorlar, insanları onları yapmaya kılavuzluk edip yol gösterip sevk ediyorlar diye. Onlar da o bakımdan en yüksek e, Müslüman seviyesinde oluyorlar. Peygamberlere en yakın insanlar oluyorlar. Şimdi bu iki husus üzerinde biraz duralım sevgili kardeşlerim. Cihat biliyorsunuz zaman zaman e, hadisi şeriflerde karşımıza geldikçe izahını yapıyoruz. Arapça'da e, müfaale babından maslardır. Mücahede ve cihat. İki maslar da aynı manayadır bu sarf edişmek demek yani karşılıklı ve sarf etmek Arapça Arapçada buna müşareket manası diyorlar yani bir fiilin yapılmasında iki taraf var beraberce bu fiil takip ediyor mesela Türkçede güreşmek diyoruz güreşmek tabi Güreş tek başına olmaz karşısında rakibi olacak Efendim onun ne yapacak Sonra bilişmek diyoruz. Mesela bilmek var. İnsanın bir takım bilgilere sahip olması. Ama bilişmek karşılıklı birbirleri hakkında bilgi sahibi olmak. Böyle iş takısı geliyor Türkçe'de. Arapça'da da kelimenin kalıbı müfale babına naklediliyor. Cehdeden insanlar ama cehdeden insana sadece cahit denilir mücahit denildiği zaman, mücahede maslarından olduğu zaman, yani karşıda bir düşman var, o negatif ceht sarf ediyor. Bu tarafta da dost mümin var, o da pozitif istikamette ceht ediyor. Yani mümin, Allah'ın dinini yaymak, Allah'ın ahkamını icra ettirmek, Allah'ın buyruklarını tutmak ve tutturmak için ceht sarf ediyor. Karşısındaki kafirler, müşrikler, din ve iman düşmanları, Allah düşmanları, şeytanın efendim grubu onlar da Allah'ın bu mübarek ahkamının karşısında onları yerine getirmemek için, onları yapmamak için veya onların yaptırılmamasını sağlamak için cihat sarf ediyorlar. Böylece karşılıklı bir cihat sarf etme var. Cihad bu. Bir düşman var, din düşmanı. İslam'ın aleyhinde, dinin aleyhinde çalışıyor. Efendim, mücahit de onun karşısına kendi cehdini koyarak Allah'ın dinine yardımcı oluyor. Allah'ın dinine hizmet ediyor. Kur'an-ı Kerim'de Allahu Teala Hazretleri buyurmuş ki: "Ey iyileri inananlar, En ensarullah." Saf suresinde bir ayet gelme bu. Ey iman edenler Allah'ın yardımcıları olun. Tabi Allah'ın yardımcıları olun demekten maksat Allah'ın dinine yardımcı olun demektir. Çünkü Allah Teala Hazretleri yardımdan müstaunidir. Kendisine hiçbir beşer yaratık yardım edecek değildir. O herkese yardım ediyor. Müminlere yardım ediyor da zafer kazanıyorlar. Az sayıda asker çok sayıda düşmanı yeniyor da efendim la ilahe illallah bayrağı efendim burçlarda dalgalanıyor. Yardım eden kendisi ama kûn-u Allah, Allah'ın yardımcıları olun demek tabii bir iltifat oluyor Müslümanlar için. Allah'ın dinine hizmet ederseniz işte bu güzel sıfatla anılırsınız denmiş oluyor. Bu çok mühim bir husus. Sevgili kardeşlerim, yani bizler İslam'ı bileceğiz. Allah'ın kelamı olan Kur'an-ı Hakim'i okuyacağız, öğreneceğiz. Allah'ın emirlerini Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şeriflerinden, onun tavsiyelerinden anlayacağız, idrak edeceğiz. Sonra bunların uğrunda gayret sahip edeceğiz. Bunların öğretilmesi için, uygulanması için çalışacağız ki dünyaya güzellikler hakim olsun, kötülükler silinsin, insanlar birbirlerini öldürmesin, Asmasın, kesmesin, istismar etmesin, üzmesin, kırmasın, dökmesin, ahlak hakim olsun, kimse kimseyi istismar etmesin, sömürmesin, dünya gül gülü olsun, insanlar kardeş olsun diye tabii bir gayret sahip etmek lazım. Tabii hatıra gelebilir ki, yani kan dökülmesin, güzellik hakim olsun derken, gene cihat yapılınca bir kan dökülme oluyor. Bu bir mecburiyettir, işin tabiatında vardır. Bugün de vardır, her devlette vardır, doğuda da vardır, batıda da vardır. Kanunlar konulur, bu kanunların uygulanması istenir. Tabii kanunları yapanlar beşer ise meclislerden çıkıyor bu kanunlar. İyi niyetle çıkıyor, insanların düzenini, toplum düzenini korumak maksadıyla çıkıyor. Ama bunları çiğneyenler oldu mu o zaman da cezalar geliyor. Mesela Türk Ceza Kanunu'nun falanca maddesine aykırı hareketten sen hapsoldun, müebbet olarak hapsedileceksin deniliyor. Hürriyeti kısıtlanıyor suçlu olduğu için. Veya idamına hükmediliyor. Asıyorlar, öldürüyorlar. Neden? Başkasını öldürmüş. Ceza olarak tabii oluyor. Demek ki e, alemin düzeni için o düzeni bozanların karşısında bir mücadele etmek mecburiyeti var. Bu da tabii bir şey. Bu olmazsa ortalık karma karış olur. Yani düzen kalmaz. Polis olmazsa asker olmazsa, ordu olmazsa, emniyet kuvvetleri olmazsa, o zaman gücü, kuvveti çok olan zorbalar, eşkıyalar efendim, hakim olur. masum insanlar, zavallı tek insanlar, masum insanlar çok ezilirler. Ezilmesin diye, yani umumi mutluluk için bir takım terbiyesizlerin, edepsizlerin, efendim toplum düzenini bozanların cezalandırılması her toplumda olan bir şey. Demek ki cihat da Normal bir şey. Bunun için söylüyorum. Efendim, e, İslam kılıç dinidir, cihat dinidir diyenler çıkmış. Ama bunu diyenler, İslamı böyle kötülemeye çalışanlar, e, kendine de cihat ediyorlar. Mesela batılıların, efendim, e, savaşmadıklarını, yani bizimki Allah yolunda, Allah'ın emrine uygun çalışma, onlar dünya menfaati için çatışıyorlar, çarpışıyorlar daha fena. Mesela, efendim alın Bosna'yı her şeyi bizim kardeşlerimiz masum dururken bir saldırı oldu. Alın efendim Vietnam Savaşı'nı efendim Afrika'daki, Amerika'daki Orta Amerika'daki, Güney Amerika'daki çeşitli mücadeleleri dünyanın üzerinde çeşitli bölgelerde yapılan savaşları. Bunların çok azı bizim katıldığımız savaşlardır. Çoğu bizim aleyhimize, bizim üstümüze zulüm olarak yapılmaktadır. Ama bir kısmı da tamamen hiç Müslümanlarla ilgili olmayan bölgelerde olabiliyor. Yani bu bir zaruret oluyor. Onun için Amerika'nın da ordusu var, modern silahları var. İngiltere'nin de ordusu var, modern silahları var. Falkland adaları bizim dedi diye efendim, ta İngiltere'den kalktılar. Efendim, Güney Amerika'da e, savaştılar bu gibi şeyler e, o halde kendileri tarafından yapılıyorsa tenkin etme hakları yok. Allah'ın ahkamını efendim, kötü çıkarmaya çalışmak, karartmak doğru değil. Hele hele kendilerinin tarih boyunca yaptıkları mesela haçlı seferleri, ayrıca kendi aralarında birbirlerine karşı yaptıkları çeşitli yüzyıl savaşları, otuz yıl savaşları hepsini bunları e, yapmış olan insanların İslam'ın o güzel ahkamına hiç karşı çıkamamaları lazım. Söyleyecek sözleri olmaması lazım. Çünkü İslam esasında ve sulhu hayrun buyuruyor. Her konuda yani ailede de toplumda da her yerde sulhun daha hayırlı olduğu kesin ve sulhu selameti sağlamaya çalışıyor ama tabi bu da bazen güzellikle olmayınca e, güzellikten anlamayan insanlara bazı baskılar yapmak gerekiyor. Şairler söylemişler belki ezberinizdedir Nus ile uslanmayana etmeli tektir, nus ile uslanmayana etmeli tekdir ile uslanmayanın hakkı kötektir diye böyle Osmanlı Edebiyatı'ndan bir beyt de var. Onun için cihat gereklidir. Yani ameliyat insanın vücudunu kesmek, tamam kan dökülüyor ama doktorlar yapıyorlar bunu, hastaneler var. Ve hastanın rızası almıyor, imzası almıyor. Beni ameliyat edin, razıyım diyor da ondan sonra kesiliyor. E neden kesiliyor? Kanı dökülüyor hastanın. iyi olması için. Demek ki bu şey e, bazen mecburiyetler e, böyle şeyleri gerektirdiğinden bu lazım. Tabi bunu yapmak için bazı insanların malını canını ortaya koyacak kadar fedakar olması lazım. Bu da kolay değil. Mal canın yongası efendim kıymetli herkes mal için, maddi menfaat için, para pul için neler yapıyor dünyada. Ayrıca bir de iş tabii canını vermeye gelebiliyor. O bakımdan zor. Bu fedakarlıklar zor olduğundan Allah rızası için, suh hüsün için, nizam-ı alem için, her şeyin daha güzel olması için, insanların mutluluğu için, zorbaların efendim zulüm yapmasın zorbalık yapmasın diye önüne çıkmak için cihad etmek çok yüksek bir mertebe oluyor. Ve tabi onlar esas itibariyle kendi birliklerine de bir cihat yapmıyorlar. Kendi birliklerine cihat yaptıkları zaman da cihat olmuyor. Bir savaş oluyor. Kıymeti yok. Peygamberlerin getirdikleri hakikatlerin tahakkuku için uygulanması için cihat yapıyorlar. Binaenaleyh Allah'ın emrini tutmuş oluyorlar. Allah'ın ahkamını hakim kılmaya çalışıyorlar. Kendin, kendinden yaparsa kıymeti olmaz. Ehli ilim de insanları Peygamberlerin getirdiği konuları öğreterek, peygamberlerin davet ettiği noktaya davet ederek, kılavuzluk yaparak aynı işi yaptıklarından o sevabı alıyorlar. Demek ki sevgili dinleyiciler, değerli kardeşlerim, peygamberin seviyesine yaklaşıp ona yakın olmak, hem de Müslümanların en yüksek mertebelerinde olmak için bu iki çalışmayı yan yana, e, gönlümüzde bir arada tutmalıyız ve yapmaya çalışmalıyız. Hem ehli cihat hem ehli ilim olmaya gayret etmeliyiz. bir insan ehli ilim olur da bir de ehli cihat olursa o zaman katmelli sevabı oluyor. Yani İslam'ı bilecek, alim olacak, fazıl olacak, kamil olacak, mürşid olacak. Efendim kendisi İslamı yaşadığı gibi başkalarına da İslam'ı anlatacak. birselik bir de İslam için malını canını verecek kadar efendim böyle fedakar olacak. O hususta da aktif hizmet görecek. Ne kadar güzel. Bu hususta her zaman ilk hatırıma gelen isim, çok sevdiğim bir mübarek zat, Abdullah bin Mubarek Hazretleri. İmam-ı Azam zamanında genç imiş. Ondan bir sonraki kuşak yani İmam-ı Azam Efendimizle görüşmüş. Mübarek hem devrinin en büyük alimlerinden birisi, hem mutasavvuf, hem şair, hem yazar, hem hadis alimi, hem mücahit, hem silahşör, hem kahraman, hem efendim böyle zengin, cömert bir insan. İşte ne mutlu, her türlü hayrı kendisinde toplayan, gerektiği zaman malını veren, gerektiği zaman canını vermeye hazır olan efendim insanlar olmayı kendimize ve evlatlarımıza nasip eylesin. Çok önemli. Evlatlarımızı mutlaka Allah'ın dinini bilen ilim ehli, ilim erbabı insanlar yapmaya çalışmalıyız. En yüksek efendim çalışma bu. Ama bunları yaptıktan sonra da bak evladım bu ilmi boşu boşuna efendim öğrenmiyorsun. ilmi uygulamak için öğreniyorsun. Tabii var gücünle insanların mutluluğu için, İslam'ın bekası, selameti, saadeti için, ilahi kelimetullah için çalışman da lazım. Malınla, canınla Allah yolunda hizmet vermen lazım diye çocuklarımızı öyle yetişmeliyiz, Kendimiz yetiştirmeliyiz kendimizde öyle olmak çalışmalıyız. Allah bizi bu durumda olan insanlardan eylesin. ilesin. İkinci e, hadisi şerife geçiyorum. Bu da efendim Allah'a yakınlığı beyan eden bir hadisi şerif. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinden Abdullah ibni Mesud ve Hazreti Ayşe Validemiz rivayet etmişler. Başka kaynaklardan iki koldan gelmiş. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki bu hadis-i şerifte Akrebu mâ yekunul abdu minallâhi taâlâ idâkâne sâcida manası manayı münifî şöyle kulun Allah'a en yakın olduğu hal onun secde halinde olduğu zamandır. Yani kul secdedeyken Allah'a en yakındır. Tabii e, aziz ve muhterem kardeşlerim hepiniz benim gibi bilirsiniz. Benden belki e, daha kesin efendim e, daha çok duymuş, bildiğiniz bir mesele, herkesin bildiği bir mesele. Allahü Teala Hazretleri e, mekândan münezzehtir. Yani her yerde hazır ve nazırdır. Efendim zatının halini efendim insan aklı idrak edemez. Her yerde haz ve nazırdır. Her şeyi görüyor, her şeyi biliyor, her şeye kadir efendim esma-i gücün sahibi Mevlamız Rabbımız. Tabii bizim ona en yakın olan zamanımız efendim secde halinde olmamız yani en mütevazi olduğumuz zaman Tabi insan secdede ne yapıyor? Ayakta durmuyor, oturmuyor. Efendim anlığını toprağa yere koyuyor, efendim secdere koyuyor. Efendim böyle olabilecek en mütevazı tavrı alıyor. Tabi Allah tevazu ehremi seviyor. Bu bir. İkincisi de tabii secde eden insan mesela diyelim ki toprağa yakınlaşınca Allah'a yakın oldu değil. Birisinin ayağı taşa takılsa, düşse toprağın üstüne boylu boyunca uzansa o Allah'a yakın olmuş demek değil. Bu sacit yani secde halinde olmak bir önemli şarta bağlı. Allah'a ibadet ediyor. Allahu Teala Hazretlerinin kendinin Rabb'u olduğunu, yaradanı olduğunu biliyor. Ona karşı kulluk görevi olduğunu biliyor. Nimetlerin Allah'tan kendisine geldiğini biliyor. Kendisini yaratan ve yaşatan ve sonunda da hayatı sona erince de huzuruna varacağı Mevlasının Rabb'ı olduğunu, Allah olduğunu biliyor. O zaman secde ediyor. O zaman Allah'a yakın oluyor. Yani hem secdede Allah şuuru var, marifetullah var, hem tevazu var. O bakımdan ikisi bir arada olduğu için Allah'a en yakın oluyor. Yoksa Allah saklasın bir e, imansız insan veya müşrik, e, o da bakarsınız bir puta secde eder. Onun o secde hali Allah'a yakınlık mıdır? Hayır. O da Allah'a yakınlık değildir. Çünkü Allah'ı bilmiyor, Allah'tan gayrıya secde ediyor. Yani sırf öyle secde etmiş olması ona bir meziyet kazandırmıyor. Allah'ı bilerek, Allah'ın azametini bilerek, Allah'ın kulu olduğunun, güzel idraki işinde Allah'a secde hali efendim, kulun Allah'a en yakın olduğu zamandır. Ne kadar güzel. Allah Teala bizi ona ibadetten, rüküden, secdeden, itaatten ayırmasın. Şimdi hatırıma müşahhas bir misal geldi. Her zaman da vaazlarımda da söylerim. Belki duydunuz. Bir imam efendiyi anlattılar. Ramazan'da iftar, imsak önce sahur yemeğini yemiş, abdestini almış, camiye gelmiş, aşırı mukabelesini okumuş, yani bir cüzme okudu, ne kadar okuduysa Kur'an-ı Kerim'den okumuş, işte sabah namazı kılma zamanı gelince kalkmışlar, efendim sünnetleri kılmışlar, farza durmuşlar, imam efendi önde, oruçlu, abdestli, Efendim şeyi de Kur'an-ı Kerim'i de okudu. Namaza durmuşlar, secdeye varmışlar. İmam efendi secdeden kalkmıyor. Secdeden kalkmıyor. Secdeden kalkmıyor. Tabii cemaat bir şey olduğunu anlamamış, kalkmışlar, bakmışlar ki secde halindeyken ruhunu teslim etmiş. Ne kadar güzel. Yani en güzel hal üzere, efendim en güzel hallerden birisi üzere ruhunu teslim etmiş oluyor. Hem abdestli hem oruçlu hem Kur'an okumuş durumda hem namazın içinde Allah'ı zikreder haldeyken tesbih çekerken ruh kuşu ten kafesinden uçmuş Mevlasına kavuşmuş. Ne kadar güzel imrenilecek bir durum. allah Teala Hazretleri cümlemize Allah'a yakın olmayı nasip eylesin. Sevgili yakın kullarından mukarreb kullarından olmayı nasip eylesin. İbadetini daim eylesin. Tabii bir de hayatımızı hayırlı, verimli, uğurlu, ecirli, sevaplı, güzel bir hayat eylesin de hüsnü hatimeler ile şu can emanetimizi Rabbımıza teslim edip, mümin-i kamil olarak ahirete göçmeyi nasip eylesin. Bu da çok önemli. Gelelim, üçüncü hadisi şerife, sevgili kardeşlerim. Akrabu mâ rabbu minel abd, fi cefil leylil âhir. <gülüyor> Fe inistatâta entekûne mimmen yezkürullâhe fi tilke sâ'a bu hadisi şerif de Amr ibn Abese ve Ebu Umame radıyallahu anhuma hazretlerinden rivayet edilmiş. Tirmizi var rivayet eden alimlerden. Hasan Sahih hadis buyurmuş. Akrabu ma yekönü rabbu minel abd Allah'ın, Rabb'ın kula en yakın olduğu zaman bakın burada Allah'ın kula en yakın olduğu zaman diye geçtiği ifade. Allah'ın, Rabb'in kula en yakın olduğu zaman gecenin içinde en son bölümdedir. Bu ne demektir? Yani gecenin en son bölümü ne zamandır? Sahur vaktidir. imsak vaktidir. Gece ne zaman başlar? akşam ezanıyla başlar. Güneş batınca başlar. Ne zaman biter? Fecir vaktinde biter. Fecir ne demek? Güneşin doğması demek değil. Daha ortalık hafif alacak karanlık ama doğu tarafında ufukta bir beyazlık başladığı zaman ona fecir diyoruz. Tan diyoruz. Tan yeri diyoruz. Tan yeri ağırmaya başladı diyoruz. Türkçe'de Arapça'da fecir diyorlar. Feciri sadık diyorlar. Bu bizim takvimlerde imsak vakti dediğimiz zamandır. Yani oruçlunun eline ağzını yemekten çekip yıkayıp oruca niyet ettiği zamandır. Efendim sabah vakti o zaman başlar, gece o zaman biter. İşte ondan önceki o zaman ona seher vakti derler Araplar. Rabbin kula en yakın olduğu zaman gecenin içindeki bu son bölümdeki bu vakittir. Yani seher vaktidir. Allah yaklaşıyor kullarına. İnistetafta ente min men yazgurullah fi tilce saa. İşte bu vakitte sen Allah'ı zikredenlerden olmaya güç getirebilirsen, imkan bulursan, bunu yapabilirsen fekün, bunu yap. Böyle bir Allah'ı bu saatte zikreden kullardan biri ol diye Efendimiz tavsiye etmiş. Yani tavsiye etmiş oluyor? Gecenin son bölüğünde kalk da Allah'ı zikret demiş oluyor Peygamber ve Efendimiz. Yani saatimizi ayarlayacağız. İmsak vaktinden evvel bir zamana, bir saat önce mi, 45 dakika önce mi, bir buçuk saat önce mi, o çok önemli değil. Yani şöyle gecenin sonuna doğru erkenden insan yasa namazını kıldıktan sonra oyalanmadan yatmışsa, uykusunu da almış olur, kış geceleri ne güzeldir, uzundur, insan dinlenir, sahura, seher vaktine uyanabilir rahatlıkla. İşte o zaman kalkacak, Allah'a zikredecek. Tabi Allah'ı zikretmek nedir diye bir kısa izahda bulunmam lazım. Allah zikretmek deyince sizin tabii ilk aklınıza gelen eline tesbih alıp Allah Allah demek, La İlahe İllallah demek gibi bir iş hatıra gelir. Doğrudur, bu zikirdir. dille zikirdir, tesbihle zikirdir. Tesbih çekmek, zikretmek, Sübhanallah, Allah'a ekber, Elhamdülillah, La Havle Vela Kuvveti İlla Billah, Allah'a mesallâ ve Seyyidina Muhammed e, demek gibi Böyle bu çeşit güzel manası olan mübarek sözleri tekrar tekrar Allah'ın isimlerini tekrar tekrar söylemek veya sadece ismi azamı olan Rafzai Celali Allah Allah demeyi söylemek. Bu bir zikirdir tabi. Başka namazda zikirdir. Yani insan o vakitte kalktığı zaman yani hiç abdest almadan efendim bir kenara oturup da Allah Allah dese tabi zikretmiş olur ama namaz da bir zikirdir kalkacak, uykusunu terk edecek, abdest alacak. Ondan sonra ne yapacak? Efendim, iki rekat, 4 rekat bir teheccüd namazı kılacak. O namaza teheccüd namazı derler. O da zikirdir. Teheccüd namazı kılacak, Kur'an okuyacak. Efendim, Kur'an da zikirdir. Namazın içindeki Kur'an da zikirdir. Dua edecek. Dua da zikirdir. Ve hakikaten başka hadis-i şeriflerden de efendim bu mübarek vaktin ne kadar kıymetli olduğunu biliyoruz. O vakit Allahü Teala Hazretleri semayı dünyaya nüzül eleyip kullarına nida eder ki, ey kullarım hadi bakalım hanginiz benden bir şey isterse istediğini vereceğim. Affedilmek isteyeni affedeceğim. Efendim bir talebi olanın talebini vereceğim. Muradı olanın muradını ihsan edeceğim diye seslendiği zamandır Allah'ın kullara en yakın olduğu zaman. İşte bu zamanın kıymetini bilin. Hele Cuma gecelerinde bu zamanın kıymetini bilin. Çünkü Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan Cuma gecesi dediğimiz, Perşembe ile Cuma arasındaki gece de çok kıymetli bir gecedir. Evet, ibadeti sadece böyle e, kurnazlık edip de bir efendim, geceye tahsis etmek doğru değildir. Daha devamlı yapmak doğrudur. Peygamber Efendimizin tavsiyesi odur. İstikrarlı Müslüman olmak lazım. Böyle burada sevap çok, bu zaman yaparım, öbür zaman yapmam değil de her gece yapmaya çalışırsa insan, o sah sahur vaktini değerlendirmeye çalışırsa daha iyi olur. Ama Cuma gecesinde hayır feyiz bereket sevap daha da çok olur. Bakın ne kadar güzel e, bu kulun peygamberlik derecesine en yakın olduğu şeyi öğrenmiş olduk. Efendim kulun Allah'a en yakın olduğu zamanı hali öğrenmiş olduk. Allah'ın kuluna en yakın olmuş olduğu zamanı hali öğrenmiş olduk. Ne kadar güzel bilgiler. Elhamdülillah. Şimdi sonuncu hadis-i okuyorum. Akrabukum minni meclisen yarınlar kıyame ahsenukum huluka. Bu da Hazreti Ali Efendimiz radıyallahu ahten rivayet edilmiş. Efendim Hazreti Ali Efendimizi hepimiz seviyoruz. Bir de ben böyle Hazreti Ali Efendimizin rivayet ettiği hadis-i şerifler gelince hemen Alevi kardeşlerimi hatırlıyorum. Hazreti Ali Efendimizin rivayet ettiği hadislerden bir kitap derlesem de efendim yeşertsem onlar okusalar Hazreti Ali Efendimiz Peygamber Efendimizden hangi hadisleri rivayet etmiş bilseler ona göre hareket etseler diye temenni ediyorum. Siz bildiğiniz kardeşlere bunu nakledin Hazretailer Efendimiz rivayet etmiş diye. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki kıyamet gününde bana efendim oturma yeri bakımından, meclis bakımından en yakın olanınız ahlakı en güzel olanınızdır. Allah -u Teala Hazretleri insanlara tabi yaptığı ibadetlerden sevap verecek. Ne kadar çok ibadet etmişse o kadar çok sevap alacak. Efendim mesela 40 defa hacca gitmişse 30 defa hacca gitmişten daha yüksek sevabı olur. Efendim şu kadar namaz kılmış, bu kadar tesbih çekmişse ondan az yapandan daha çok sevabı olur. Ama Peygamber Efendimiz dikkat edersek bu hadis-i şerifte Ahlakça en güzelliniz bana en yakın olacak buyuruyor. Bir güzel ahlaklılık meselesinin çok önemli olduğunu anlamış oluyoruz, öne geçtiğini anlamış oluyoruz. Evet doğrudur, bir insan ibadet ehli olsa bile yani dini vazifelerini, ibadetlerini yapan bir insan olsa bile. Ki ummiyetle bizim Müslüman kardeşlerimiz namazlarını kılıyorlar, oruçlarını tutuyorlar, kandil geceleri camiler doluyor, cuma vakitlerinde caddelere cemaat taşıyor, namazlar, niyazlar, ibadetler yapılıyor, tesbihleri çeken çekiyor, efendim zekatını veren veriyor, elinden geldiğince kardeşlerimiz güzel şeyler yapmaya çalışıyorlar. Ama bir insan bu ibadetleri yaptığı halde huyu kötü olsa, o kötü huyluluğundan dolayı cezalara çarptırılabilir. Ahirette zarara uğrayabilir. Çünkü şikayetçi olur öteki kullar. Ya Rabbi bu kötü huylu adam bana dünyada çok eza cefa verdi diye davacı olur. Oradan hakkını ister. O bakımdan kötü huyluluğun cezası var. İyi huyluluğun da mertebesi, makamı, derecesi yüksek ve Peygamber Efendimiz'e en yakın yerlerde oturacaklar. Hani şöyle bir teşbihle anlatalım. Çok muazzam, çok kıymetli, çok yüksek şahsiyetlerin geldiği bir toplantı düşünün. O toplantının başkanlığını düşünün. reis Cumhur veya efendim böyle çok yüksek bir şahsiyet. Tabi ona yakın oturan insanlar var. Efendim, en ön sırada oturan insanlar var, şeref koltuklarında oturanlar var, şeref e, mekanlarında, tribünlerinde oturanlar var. Ondan sonra da derece derece başka başka yerlerde, arkalara doğru, gerilere doğru efendim yerlerde oturanlar var. Peygamber Efendimiz'e yakın olmak, oturduğu yer, meclisi, Peygamber Efendimiz'e yakın olmak çok güzel bir şey. Onun için ahlakımızı güzelleştirmemiz lazım. Tabii güzel ahlak nedir? Hocamız rahmetullahi aleyh cennet Mehmet Zahid Efendimiz bu çok önemli olduğu için tasavvufta da çok önemli. Tasavvuf zaten ne demek? Peygamber Efendimiz'in tavsiyelerini uygulattırma yolu, öğretme yolu demek, uygulama yolu demek. O Tasavvufta güzel ahlak çok önemli. Yunus deyince aklımıza ne geliyor? Böyle göz yaşlı, iyilik sever, herkese affeden, Efendim tatlı bir insan hatıra geliyor. Mevlana Hazretleri öyle, İbrahim Hakkı Hazretleri öyle, efendim diğer bütün mutasavvıflar dikkat ederseniz insanların sevdiği, kimseler güzel huylu insanlar, tatlı dilli, güler yüzlü, mütevazı, sevimli, sempatik insanlar. Neden böyle yapıyorlar? Çünkü peygamber Efendimiz tavsiye ediyor ahlakın güzel olmasını. Ahlak güzel olmadığı zaman, efendim kötü olduğu zaman bir fıkrayla anlatayım. Ee, alemin birisi eski zamanda yolda gidiyormuş karşıdan bakmış şöyle başını kaldırmış karşıdan bir delikanlı geliyor ki fevkalade yakışıklı çok güzel bir delikanlı gözü takılmış hoşuna gitmiş yakışıklı boylu poslu hani filan boylu diyelim levent gibi diyelim güneş gibi yüzlü diyelim ay parçası diyelim neyse bir delikanlı çok hoşuna gitmiş selam vermiş o alim. Ondan sonra birkaç şey sorup tanışmak istemiş. Yani bu güzel delikanlı kim diye tanışmak istemiş ama o delikanlı da yüzünü gözünü buruşturarak herhalde sesinin tonu vesaire filan bakımından da kaba saba belki kullandığı kelimeler bakımından efendim böyle saygısızca kelimeler efendim neler söylediyse bakmış ki yani yüz güzel ama konuşması hali huyu güzel değil. O zaman yürümüş gitmiş, kendi kendine de demiş ki, inâ zehebin ve fihi halbun. Arapça böyle demiş. Olduğu naklediliyor benim okuduğum kitapta. Yani altından yapılma bir kap, altın kıymetli, altından yapılmış bir kap ama içi sirke dolu demiş. Yani ee, şey, hani altından kap. Dışı güzel, yakışıklı fakat içi sirke dolu yani ekşi turşu bir şey. Tabi kıymeti kalmıyor. Bir komşu düşünün, bir arkadaş düşünün huyları çok fena. E ne kadar güzel olursa olsun, ne kadar zengin olursa olsun ne kadar efendim güçlü kuvvetli olursa olsun kıymeti yok. Ne istiyoruz? Geçim için, insanların bir arada yaşaması için toplumda en önemli, istenen, en aranan, en başta aranan, en önemli şey güzel huydur. Güzel huy zaten toplumun düzeni içindir. Toplumun fazilet yönünden düzenlenmesi içindir. O bakımdan çok önemli, Hz. Ali Efendimiz'in ettiği bu hadis-i şeriften de hepimiz dersimizi çıkartacağız, güzel huylu olacağız. Ama güzel huylar nelerdir? Güzel huyları hocamız toplamıştı üzerinde çok dururdu bazılarında konuşmalarında. 500 küsür efendim güzel huy ismi tespit ettiğini böyle beyan etmişti kitaplarında. Kendisi de tasavvufi ahlak diye güzel bir kitap yazmıştı. Kaç defa basıldı, kaç defa basıldı, kaç defa basıldı. Kardeşlerimiz tekrar tekrar okudular, okuyorlar, okuyacaklar. Toplantılarda sohbetin ana kaynağı oldu. Tabii mühim olan şeyh o söylenenleri tabii uygulamak. insanın kendi şahsında onları uygulaması. Mesela hilim sıfatı, hilim. Yani insanın halim olması, halimselim olması. Bu bir güzel huydur. Hilim nedir? İnsan kendisine karşı bir saygısızlık, bir cahillik, bir haksızlık yapıldığı zaman, bunun cezasını verecek imkanı da varken, kızmayıp affedici davranıyorsa, hani affetmek büyüklüktür diye, böyle sinirlenmeyip sakin olabiliyorsa, işte bu kimse Halim demek. Bu güzel bir huy. Böyle olması lazım. Yani, vay o bana böyle dedi, ben de ona şöyle yaparım, kıran kafasını falan derse o zaman Halimlik olmuyor tabii. Halim bir güzel huy. Sabır bir güzel huy. Vefa bir güzel huy. Doğru sözlülük bir güzel huy. Herkesin iyiliğini iste istemek bir güzel Huy, merhamet bir güzel huylerle demsel verelim Zalimlik kötü bir huy kendini beğenmek kötü bir huy kibirlenmek kötü bir huy fiyat kasatmak edebiyat yapmak Efendim başkasına tepeden bakmak Efendim böyle kibirlenerek Efendim çalımlar atmak Bu gibi şeyler kötü Efendim e, vefasızlık Efendim sabırsızlık gayretsizlik tembellik, ebeşçilik, bedavacılık, efendim başkasını sömürmek, efendim alaya almak vesaire bunlar da kötü şeyler. Karşınıza çocuğu alıp da evladım şunları şunları şunları yap. Bunları bunlar da yapma. Tamam mı derseniz olmaz bu böyle birden olmuyor. Bunun bir e, eğitimi var. Bu eğitimin yeri de e, tasavvuftur. Tasavvufi meclislerdir. İnsan buralarda edebi ahlakı uygulamalı olarak görüyor, Efendim, büyüklerinden uygulamalı olarak gördüğü için çırak usta usulü yetişmek gibi oluyor, laboratuvarda deney yapmak gibi oluyor, sadece teorik kalmayıp pratik de yapmak gibi oluyor, o zaman insan gerçekten olgun bir insan oluyor. Gerçekten olmuş mu? Evet, tarih boyunca görüyoruz ki bu tasavvufi terbiyeyi görenler, çok güzel huylu, tatlı dilli, kimseyi çekiştirmeyen, herkesin iyiliğini isteyen çok olumlu insanlar olmuşlar. allah Teala Hazretleri hepimizi böyle güzel ahlaka sahip eylesin. Şimdi dört hadis-i şerifi okuduk, onlara uygun duamızı yapalım. allah Teala Hazretleri bizi ehli cihattan ve ehli ilimden eylesin. Peygamber Efendimizin derecesine en yakın derecelere çıkarsın allah Teala Hazretlerinin marifetine ererek, marifetullah'a sahip arif kullar olarak onun ibadetinde taatinde olmamızı, tevazu içinde ona ibadetler, secdeler eden bir kimse olmakta da daim olmamızı nasip eylesin. Ve Rabbimizin bize en yakın olduğu lütfettiği, en yakınlaştığı zaman, gecenin son bölümü Seher vakitleri olduğu için o vakitlerde kalkıp Allah'ı zikreden, namaz kılan, Kur'an okuyan, tesbih çeken kullardan olmayı Allah nasip etsin cümlemize. Kötü huylarımız varsa onları tasfiye etmek nasip etsin. İyi huyları alıp kamil bir Müslüman olmaya cümlemizi muvaffak eylesin. Lütfuyla, keremiyle bizi Habibi Edebi'nin güzel ahlakiyle ahlaklandırsın. Efendimizin şefaatini erdirsin. Cennette ona komşu eylesin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.